11. Bab resul Ekrem Hazretlerine Mahsus olan, yürüyüşü Hakkında varit olan hadisi şeriflerin Beyanındadır Bilimli üzere Menba Hüsün Ve Cemal Ve Mahbub-u Hazretlerinin Tüm azaları Hüsün ve Cemal'de Ve tüm organ ve duyguları Kemal mertebesinde olup kalbi Saadetlerinden doğan Hakikat Güneşinin ışığı mübarek pak yüzlerinde Zahir idi Huzurlarında lamba, fanus yansa yahut ay doğsa veya güneş parlasa yüzünün nurundan karanlık geceler yolda yürürdü. Yiğitler, kocalar hükmünce nuru cemali, fanus ve lambanın nurunu, güneş ve ayın parlaklığını mahvederdi. Bununla beraber mağruru hüsn ve cemal ve mesruru fez-i kemal olmayıp mütevaziâne hareket Kibir ve gurur tavrı göstermekten korunup sakınarak yürüme esnasında mübarek ayaklarına meyleder. Ve her nerede olsa iniş bir yerden iner gibi önüne meylederek yürür ve hareket ederdi. Yolda giderken kibir ve gurur sahipleri gibi göğsünü gererek yürümez. Ve sağına ve soluna salınıp gezmezdi. Yüksek zatlarına mahsus ve mutat olan tavır ve yürüyüşleri gayet tabi olup tevkalade vakar, ve sekinetle yürüdüğü halde, refakatında bulunan ihtiyarlar, yorulurlardı. Halbuki kendileri, en az derecede zahmet çekmeyip, normal bir hız üzere yürür, ve mucize-i celile eseri olmak üzere, mübarek ayakları altında güya, yerin damarları toplanır idi. Ve mübarek ayaklarını yerden kuvvet ile kaldırır, yani, mübarek ayaklarını yerlere sürmeyerek, İnişten iner gibi yürürler idi. Bu ise nihayet kemali tevazudan olup, zat-ı ve sıfat-ı nebevilerine münhasır bir yürüyüş idi. Birinci hadis On birinci beyan olunan hadis-i şeriflerden birinci hadis Ebu Hureyre'den mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem hazretlerinden ziyade güzel yahut büsünde Resul-i Ekrem hazretlerine denk hiçbir şey görmedim. Güya güneş felekinde görüngesinde aktığı gibi Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek yüzünde cari olur idi hatta güneşin nuru Resul Ekrem Hazretlerinin vecih-i şerifinden ile olmuş idi Ebu Hureyre buyurdu ki Resul Ekrem Hazretlerinden ziyade yürüyüşte süratli bir kimseyi görmedim güya yeryüzü Resul Ekrem Hazretlerinin tez olduğu zemin dürüldüğü için idi yoksa Resul Ekrem Hazretleri acele yürürler idi demek değildir. resul Ekrem Hazretlerine biz arkadan yetişmek için kendimize büyük zahmetler verir idik. Halbuki resul Ekrem Hazretleri kendisine meşakkat verecek derecede sürat etmez idi. Belki vakarı teenni üzere idi. Ve zeminin mübarek ayağı altında toplanması mucizat cümlesindendir. İkinci hadis Ali İbni Ebi Talip Hazretlerinin evlatlarından İbrahim bin Muhammed'den mervidir buyurdu ki Pederim Hazreti Ali Resul-i Ekrem Hazretlerini vasfettiği vakitte buyurdu Resul-i Ekrem Hazretleri yürüdüğünde Mübarek ayağını yerden kuvvetle kaldırırdı Güya inişten inerdi Yani Resul-i Ekrem Hazretleri yürürken Mübarek ayaklarını yerel sürerek yürümez idi. Belki yerden kuvvet ile ayağını kaldırıp iniş yere iner gibi yürür idi 12. cevap Resul Ekrem Hazretlerinin tülbent kullanması hakkında varid olan hadisi şerif beyanındadır. Koku yağı kullanımından sonra kavuğun altına başa koyarlar ta ki kavuğu ve sarı yağ eserinden korusun diye. Bu bapta beyan olunan hadis-i şerif Enes bin Malik'ten mervi'dir buyurdu. Resul Ekrem Hazretleri tülbendi çok kullanırlardı. Mübarek saçlarını koku yağı ile ekseri yağlardı. Sarıkları yağ izinden korumak için mübarek başlarına tülbent örtüp sarığı o tülbentin üzerlerine giyerlerdi. Vaktaki o tülbenti mübarek saçlarından yağ eseri zahir olduğunda çıkarırlar idi. Güya o mübarek tülbent koku yağı satan kimsenin yahut koku yağı yapan kimsenin koku ile kokulanmış tülbenti gibi idi. Yani Hazreti Enes demek ister ki, o iki cihan serveri, mübarek başına koyduğu tülbent, başı mesh için güzel koku olurdu. Nitekim kokucunun koku şişesini sardığı tülbendi, hoş koku aldığı gibi. 13. Bab Resul-i Ekrem Hazretlerinin oturuşunun heyeti ve keyfiyeti hakkında varit olan hadis-i şerif beyanındadır. 1. Hadis Kayle binti mahremeden rivayet olundu ki, Kayle mescitte Resul-i Ekrem hazretlerini gördü. Resul-i Ekrem hazretleri dizlerini dikip ve uyluklarını karnına yapıştırıp, ellerini dizlerini üzerine bağlar olduğu haldeydi. Kayle buyurdu, Vaktaki ben tevazu izhar edici olarak Resulullah'ı gördüğümde ise korkudan ben titredim. Özetle Kayle binti mahremeden menkuldür ki, resul Ekrem Hazretlerini Mescid-i Şerif'te kurfesa makadı üzerine oturup dizlerini karnına yapıştırarak iki kolunu baldırları üstüne kavuşturma şeklinde gördüm. Kayle demiştir ki, ben kurfesa şekliyle oturmuş, kemal-i mahviyetlerinden tevazu edici vaziyette gördüm. Heybeti sebebiyle arız olan korkumdan dolayı vücudum titremeye başladı. Kayle'nin Resulullah'ı bu halde görüp, Korkarak titremesi birinci görüşümdeydi. Hatta Kaylı'ya bizzat rivayet eder ki, demiştir, ''Ben huzur-u saadette titremekte iken, Resul-i Ekrem Hazretlerinin meclisinde olan bir zat, ''Ya Resulallah, bu miskineye titremek arızı oldu.'' diye arz ettiler. ''Ben o esnada Hazreti Peygamber'in arka tarafları yönündeydim. Beni görmediği halde, ''Ey miskine, sakin ol.'' buyurdular onun üzerine kalbini istila eylemiş olan titreme ve korku kalktı. Hazreti Ali buyurdu ki, başlangıçta resul Ekrem hazretlerini gören kimseye, resul Ekrem hazretleri heybetli görünürdü. Ancak görüşüp marifet elde eden kimse, ona muhabbet eder idi. İkinci hadis, Abdullah bin Zeyd'den rivayet olundu ki, o zat, Mescid-i Şerif'te arkası üzerine yatar olduğu halde, resul Ekrem Hazretlerini gördü. Mübarek ayağının birini birinin üzerine koymuş olduğu halde yani Resul-i Ekrem Hazretleri istirahat için günlerden bir günde Mescid-i Şerif'in bir tarafında arkası üzerine yatmışlar. Ve mübarek ayaklarını uzatıp birini birinin üzerine koymuşlar. O halde Abdullah bin Zeyd Hazretleri dahi resul Ekrem Hazretlerini görmüşler. Malum ola ki resul Ekrem Hazretleri mescitte Arkası üzerine yatıp dizinin birini dikip ve bir ayağını o diktiği dizinin üzerine atmayı nehi buyurdular. Ama arka üzere yatıp ayaklarını uzatarak biri birinin üzerine koymak caizdir. Tirmizi bu hadis-i şerifi beyandan muradı, mescitte bu fiilin cevazını beyandır. Zira bu fiilde avretin açılması yoktur. Lakin insanlara zararlı olmaz ve uyumaz ise... Üçüncü hadis, Ebu Said'il Hudri'den Mervidir buyurdu ki, Resul-i Ekrem Hazretleri mescitte oturduğu vakitte iki ellerini dizlerinin üzerinden bağlarlardı. Lakin Resul-i Ekrem Hazretleri cuma gününde hatip hutbedeyken iki ellerini dizlerinin üzerinden bağlamayı nehyetti. Zira uyku vermekle hutbeyi dinlemeye engel olur. Belki abdestin bozulmasına sebep olur. Allah'ın salatı, o resul Ekrem Hazretlerinin üzerine olsun. Malum ola ki, Ebu Davud rivayet etti ki, resul Ekrem Hazretleri sabah namazını kıldığı yerde bağdaş kurup otururlar idi. Ta güneş doğuncaya kadar. Malum ola ki, resul Ekrem Hazretleri ekseriye diz üzerine otururlar idi. Bazen dizlerini dikip ve uyluklarını karnına yapıştırıp, ellerini dizlerini üzerine bağlayarak oturur. Yani ellerini ayaklarının altından getirip, getirip de top çekip bağlarlardı. Bazen bağdaş kurarak ve bazen arka üzere yatmak ümmetine cevazı beyan içindir. 14. Bab resul Ekrem Hazretleri'nin dayandıkları şey hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanındadır. Hadislerin özeti, resul Ekrem Hazretleri daima bir tarz üzerine oturmayıp, bazı defalar sağ tarafına yastık koyarak dayanırlar. Cahiliyet dönemindeki batıl adetlere muhalefet için yemek esnasında bir şeye dayanmaktan nehyedip ben dayanır olduğum halde yemek yemem buyururlardı. Yüksek zatlarının yastığa dayandıklarını hadis imamlarından birçok kimseler rivayet eylediler ise yastığı sağ tarafına yahut sol taraflarına mutatları olduğunu haber vermediler. Yalnız İshak bin Mansur, yastığı resul Hazretlerinin sol tarafında gördüm diye haber verdi. Binaenaleyh, gerek sağ, gerek sol tarafa dayanmak sünnet olup, lakin yastığa yahut diğer bir şeye dayanarak yemek yemek memnudur. Zira yemek yerken yastığa dayanmak, kibirlilerin adet ve tavırlarından olduğundan, Hz. Peygamber, ben ve bana tabi olanlar, Yemek esnasında bir şeye dayanayız buyurdular. Arab'ın cahiliye devrinde ilk müşrikler kibir ve büyüklük göstermek için yastığa dayanarak yemek yerlerdi. Dayanarak yemek yemek dört nevi olup, resul hazretleri her ne türlü olursa olsun dayanarak yemek yemeyi nehi buyurdular. Meskur nevilerin birincisi bir yanı üzerine, ikincisi sol eli yere koyarak onun üstüne dayanmak. Üçüncüsü bağdaş kurup döşüne yaslanmak. Dördüncüsü arkasına yastık koyup ona dayanmaktır ki bu dört heyet üzere yemek yemek mutlaka zemmedilmiş ve meh yedilmiştir. Birinci hadis. Cabir bin Semure'den Mervi'dir. Buyurdu ki ben Resul-i Ekrem hazretlerini yastığa dayanmış olduğu halde gördüm. O yastık Resul-i Ekrem hazretlerinin sol yanında olduğu halde. Lakin Cabir Hazretleri, yastık resul Ekrem Hazretlerinin sol tarafında olduğunu beyandan Murat, sağ tarafına yastık koyup dayanmak caiz değildir demek değil. Muhaddisini Kiram, Hazreti Cabir'in resul Ekrem Hazretlerini gördükte, yastık sol taraflarında bulunmuş dediler. İkinci hadis, Hazreti Ebu Bekir'den Mervi'dir. Sahabi olup Taif gazasında, Ehli Taif'ten birkaç çocuklarıyla kaleden inip sohbetin şerefi ile müşerref oldular. resul Ekrem Hazretleri Ebu Bekre'yi seher vaktinde azat ettiği için Ebu Bekre tesmih olundu. Ebu Bekir Hazretleri buyurdu. resul Ekrem Hazretleri saadetle buyurdular ki, ''Ben size günah kebairden yani ekberül kebair, en büyük günahtan ziyade büyük günahtan haber vereyim mi?'' Yüksek huzurlarında bulunan ashab-ı kiram dediler, Evet ya Resulallah, haber ver. resul Ekrem Hazretleri buyurdu, Allah'a ortak tutmaktır. Bazılar dediler ki, ortak koşma ile murat, Allah'tan başkasını ilah edinmektir. Şeriata muhalif olmayan yerde, anaya ve babaya asi olmaktır. Malum ola ki, büyük günah o günahtır ki, şeriatın kurucusu resul Ekrem Hazretleri, o günah hakkında dünyada hat yani ahirette ceza ile azap ve tehdidi beyan buyurmuş ola. Hadisi rivayet eden Ebu Bekir buyurdu. resul hazretleri oturdu. Halbuki hadisi şerifi konuşması esnasında bir şeye dayanmış idi. resul hazretleri buyurdu. Kebair'in biri dahi yalan şahitliğidir. Yani resul hazretleri bu hadisi şerifi buyururlar iken bir şeye dayanmışlardı. Vaktaki yalan şahitliği hakkındaki söze başladığı vakit o dayandığı şeyden doğrulup öyle buyurdular ki işitenler resul Hazretleri'nin yalan şahitliğini beyan hakkında ihtimamını görüp ziyade sakınalar. Ve dahi resul Hazretleri'nin bu mertebe yalan şahitliğinin nehyinde ihtimam ettiklerinin sebebi bu ki halk arasında çok vaki olur ve halkın yanında kolay iş görünür. Ama şirk bir şeydir ki, Müslümanların kalbi ondan sakınır. Ve dahi, Valideyne asi olmak bir nesnedir ki, Selim yapılı olan ondan yüz çevirir. Hadisi rivayet ele eden Ebu Bekir buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri, Ya yalancı şahitlik buyurdu, Yahut yalan söz buyurdu. İksiz dahi bir manaya yakındır. Kötü söz, umumiliği mutlaktır. Ebu Bekir dedi ki, Resul-i Ekrem Hazretleri yalan şehadeti günah-ı kebairdendir diye o kadar tekrar ve devam buyurdular ki, keşke. Resul-i Ekrem Hazretleri tekrardan sükût edeler ve yüksek nefislerine zahmet vermeyeler idi, dedik. Malum olsun ki, şeriat-ı mutahharada olan davaların icrası, ekseri şahit ile vücut bulur. Şahit doğru olsun, gerek yalancı olsun. resul hazretlerinin yalancı şahit hakkında bu mertebe ihtimamı bu ki, müminim diyen kimse, resul hazretlerinin nehyini duyup, şehadeti ile şeriat-ı mutahharanın hükmünü ifsada cesaret etmeye, İmam-ı bu hadisi zikirden muradı, ancak resul hazretlerinin bir şeye dayanmış olduklarını beyandır. Üçüncü hadis. Ebu Cuhayfe dedi ki, Resul-i Hazretleri saadetle buyurdu, ben bir şeye dayanır olduğum halde yemek yemem. Malum ola ki, her bir ayet-i kerimenin nüzul sebebi olduğu gibi, her bir hadis-i şerifin sebebi vürudu vardır. Bu zikrolunan hadis-i şerifin sebebi vürudu budur ki, İbn-i Mace ve Tabarani rivayet ederler ki, bir gün Resul-i Ekrem Hazretleri'nin yüksek huzurlarına Abdullah bin Yüsr adında sahabi bir pişmiş koyun getirip hediye eyledi. resul Ekrem Hazretleri ashabı kiram ile iki dizleri üzerine oturup yemeye başladılar. Orada bir arabi gelip, ''Ya bu oturuş ne oturuşudur?'' dedi. ''Bu arabinin muradı, siz sürur kainat ve nebi muhterem misiniz? Böyle biçareler gibi niçin oturursunuz?'' demektir resul Ekrem Hazretleri o Arabiye cevap verip, Allah-ı Azimuşşan ve sahibi kerem kıldı, cebbar ve muanit kılmadı buyurdular. İbni Battal buyurur ki, resul Ekrem Hazretlerinin yeme esnasında edep üzere oturduğu Allah'a tevazu içindir. Kibar muhabdisinden olan Zühriden Mervidir ki, bir gün resul Ekrem Hazretlerinin huzur şeriflerine tarafa haktan bir melik geldi. O melik başka kere geldiği yok idi. O melik dedi ki, ''Ya Resulallah, Rabbin seni muhayyer kıldı. Nebi'yi abd mi olursun, Nebi'yi malik mi olursun? Herhangisini murad edersen, ''Beyan buyur.'' dediğinde, Resul-i Ekrem Hazretleri, müşavere, yani danışma misullü, Hazreti Cebrail'in yüzüne nazar buyurdu. Cebrail dahi tevazu eylemek üzere işaret eyledi. Resul-i Ekrem Hazretleri, abd nebi olmayı ihtiyar ederim.'' buyurdular. Binaen en zalik, resul Ekrem Hazretleri, abdiyet tavrında olup, melik ve saltanat tavrında olmadılar. İşte o zat, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecesi, bir rahmeti i bi nihayenin kâşifi ve ilancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı seyircisi, ve cünûzu esma-i ilahiyenin keşşafı göstericisi olduğundan böyle baksan yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misali muhabbet, bir timsali rahmet, bir şerefi insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i göreceksin. Şöyle baksan yani risaleti cihetiyle bir bürhan-ı hak, bir sirac hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak. Nasıl Belki hatıf gibi onun nuru şarttan garbı tuttu. Ve nisva ı arz beşer onun hediye hidayetini kabul edip hırz can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallahı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. İşte bak o zat öyle bir salat kübrada dua ediyor ki güya şu cezire belki arz onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Bak, hem öyle bir cemaat uzmağa da niyaz ediyor ki, dünya beniye Adem'in zaman Adem'den asrımıza kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar, ona ittiba ile iktidar edip duasına amin diyorlar. Hem bak, öyle bir haceti amme için dua ediyor ki, değil ehli arz, belki ehli samavat, belki bütün mevcudat niyazına.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 Yeme esnasında müstahabı olan oturuş dizleri üzerine oturmaktır. Yahut sağ dizin dikip sol dizin üzerine oturmaktır. Dördüncü hadis. Ebu Cüheyfe'den rivayet olundu. Ali bin Akmer buyurdular ki, ''Ben Ebu Cüheyfe'den işittim.'' der idi ki, resul Ekrem hazretleri, ''Ben dayandığım halde yemek yemem.'' buyurdular. Kirmizinin bu hadisi getirmekten muradı, geçen hadis ile olan rivayeti tekkittir. Beşinci hadis, Cabir bin Semure'den Mervi'dir, buyurdu. Ben, resul Ekrem hazretlerini yastığa dayanmış olduğu halde gördüm. Terimizi buyurur. Veki, bu hadiste yastık, Resul-i Ekrem hazretlerinin sol tarafında olduğunu zikretmedi. Birkaç kimse, hadisi rivayet eden İsrail'den bu hadisi şerifi, veki'in rivayeti gibi rivayet ettiler. Yani Resul-i Ekrem hazretlerinin dayandığı yastık sol tarafında mı, yahut sağ tarafında mı beyan etmediler. Ancak Resulekrem Hazretlerinin yastığa dayandığını beyan ettiler. Kimisi buyurur ki bir kimseyi ben bilmem ki yastık Resulekrem Hazretlerinin sol tarafında idi diye rivayet eyleye. Ancak hadisi rivayet eden İsrailden İshak bin Mansur rivayetinde Resulekrem Hazretlerinin dayandığı yastık sol tarafında idi. Yani bu hadis-i şerifte Resulekrem Hazretlerinin Yastığa dayandığına çok kimseler rivayet eylediler. Yastık sol tarafında olduğunu ancak İshak bin Mansur rivayet eyledi. Hasılı kelam. Yastığa dayanmak sünnet-i şeriftir. Yastık gerek sağ tarafında olsun ve gerek sol tarafında olsun. 15. beşinci bab. Resul-i Ekrem hazretlerinin mukteza gereği kimlere dayandığı hakkında... ...var olan hadis-i şerifleri beyanındadır. Birinci hadis. 15. bapta beyan olunan hadis-i şeriflerden... ...birinci hadis, Hazreti Enes'ten Mervi'dir buyurdu. resul Ekrem hazretleri hasta oldular. Hücre-i saadetinden çıkıp, Üsame hazretlerine dayandığı halde... ...Mescid-i Şerif'e teşrif buyurdular idi. Halbuki resul Ekrem hazretlerinin üzerinde kalınca bürde, yani hırka var idi. resul Ekrem hazretleri, hacıların ihrama sarındığı gibi... O bürdeye sarılmışlar idi. Mihraba geçip, sahabe-i kirama imam olup, namaz kıldılar. Bazılar dediler ki, bu keyfiyet, resul Ekrem Hazretleri'nin ölüm hastalığında idi. İkinci hadis, Fadl bin Abbas'tan mervidir. Fadl, resul Ekrem Hazretleri'nin amcası Abbas'ın oğludur. Sahabi oğlu sahabidir. Fadl bin Abbas buyurdu ki, ben, resul Ekrem Hazretleri'nin dar ahirete teşrif ettikleri hastalıklarında hücres şerifesine dahil oldum. Halbuki Resul-i Ekrem Hazretleri'nin mübarek başlarında sarı renkli sarık tülbent var idi. Ben Resul-i Ekrem Hazretleri'ne selam verdim. Selamımı Resul-i Ekrem Hazretleri yahut başkaları aldılar. Akabinde Resul-i Ekrem Hazretleri bana seslenip ''Ya fadıl diye buyurdular. ''Ya Resulallah!'' dedim buyurdular ki şu tülbent ile benim başımı sağlamca bağla. Fat buyurdular ki ben dahi emirlerine intisal edip o mendil ve sargıyı Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek başlarına bağladım. O vakitte sağ yanları üzerine yatmışlardı. Sonra oturdular. Akabinde mübarek elini omuzuma koydular. Sonra ayak üzerine kalktılar. Mescid-i Şerif'e teşrif ettiler. Bu hadis-i şerifte uzun bir hikaye vardır. İnşallah Resul-i Ekrem hazretlerinin vefatı babında zikrolunur. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığı gibi seyir dül müttakîn Efendimiz ömür mübarekleri son buluncaya kadar saadetle namazlarını cemaatla eda ederler idi. Zira cemaatla namazın ecirle sevabı gayet çoktur. Tafsili cami adabı adındaki kitapta beyan olunmuştur. 16. Bab Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin yemesi hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Malum olsun ki, Resul-ü Ekrem Hazretleri her bir işinde hakimane hareketi olduğu gibi, yemeği yemeleri hususunda hareketleri dahi hikmete muvafık olup ve bunun hikmetinin ne olduğu bu batta olan hadis-i şeriflerin şerhinde beyan olunacaktır. Birinci hadis. Kâb bin Malik'ten mervidir buyurdu resul Ekrem hazretleri mübarek üç parmaklarını yalar idi. Bundan Murat, baş parmak, ikinci parmak, üçüncü parmaktır. Diğer bir mana üç defa yalardı. Kirmiz buyurdu ki, bu hadisi şerifi Muhammed bin Beşşar'ın gayrı kimse rivayet eyledi. O kimse dedi, resul Ekrem hazretleri üç parmağı yalar idi. Yıkamazdan yahut bir şeye silmezden evvel. Başlangıçta orta parmağını, sonra şahadet parmağını, sonra baş parmaklarını yalar idi. Bu adetin hikmeti Resul-i Ekrem Hazretleri yiyeceği israftan ziyade hıvz ve yiyeceğin bereketini celp etmektir dediler. Parmağı yalamaklığın edebi budur ki, parmağını yalayan kimse elinin içini yüzü tarafına tutup yalayacaktır. Ve orta parmağından başlayıp baş parmağında tamam edecektir dediler. İmam-ı Müslim rivayet buyurur ki, Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdular. Sizin birinizin lokması düşse, o düşen lokmaya tozdan, topraktan isabet edeni giderip, o lokmayı yesin, elini silmesin. Yalamadıkça yahut yalanmadıkça, zira bilinmez ki, yiyeceğin bereketi hangisindedir? İmam-ı buyurdu ki, bir yiyecek ki, insan onu yemek için hazırlaya, o yiyecekte bereket muhakkaktır. Lakin malum değildir ki o bereket, Yenilen yiyecekte midir? Ya parmakta olan yiyecekte midir? Veya sahanın içinde kalan yiyecekte midir? Yahut düşen lokmada mıdır? Layık olan budur ki, bereketi tahsil ve Allah'ın nimetine tazim için her birine riayet oluna. Mirik Şah, Sahih-i Müslim'den bir hadis-i şerif rivayet eder ki, Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdular, Şeytan sizin her işinize hazır olur ve karışır. Hatta yiyeceğiniz yanında dahi hazır olur. Şimdi eğer sizden birinizden bir lokma düşse, o lokmadan düşmek ile hasıl olan eza'yı def edip o lokmayı yesin. Ve şeytan aleyhillâneye bırakmasın buyurdular. Mesela bir kimse yemek yerken elinden bir parçası yere düşse toz oldu diye terk etmek olmaz. O lokmayı alıp silip yahut yıkayıp yemek lazımdır. Malum ola ki yemek arasında parmağını yalamak istikrah etmeye, hoşlanmamaya sebeptir dediler. Zira ağzının yağı parmaklarının üzerindeyken yiyeceğe sokmaktan tabiat ve fıtrat nefret eder. Ama sünnet olan yiyecekten sonra yalamaktır. Ve eğer yiyecek arasında parmağını yalamak iktiza eder ise parmağını yaladıktan sonra bir şeye silip daha sonra yiyeceğe koy ki hazır olanların tabiatına istikrah gelmeye... Zira müminlere eziyet haramdır. İkinci hadis. Enesten mervidir buyurdu. resul Ekrem hazretleri yemeye başlayıp, yeme işi bittiği vakitte üç mübarek parmağını yalar idi. Malum ki bu hadisten anlaşılan yiyeceği üç parmakla yemek sünnettir. Meğer zaruret ola. Ama zaruretsiz iki parmağıyla yemek şeytan yemesidir. Üçüncü hadis Ebu Cuhayfe'den mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdular, hele ben iki taraftan birine dayanmış olduğum halde yemek yemem. Çünkü iki tarafından birine meyil, yiyeceğin sürat ile mideye ulaşmasına sebep ve nüfuzuna mani olur. Dördüncü hadis, Kâb bin Malik'ten mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri üç parmağıyla yemek yiyip, yemekten sonra üç mübarek parmaklarını yalar idi buyurdu. Malum ki, zaruret gereği dört parmağıyla yahut beş parmağıyla yemek caizdir, dediler. Beşinci hadis, Musab bin Süleym'den mervidir, dedi. Ben Hazreti Enes'ten işittim, buyururlar idi. resul Ekrem Hazretlerinin huzurlarına hurma getirildi. Yani hurma getirdiler. Ben resul Ekrem Hazretlerini gördüm. O huzuruna gelen hurmayı, açlıktan doğan peygamberin oturuşu olan Kurfesa. Yani makadı üstüne oturup dizlerini karnına yapıştırarak iki kolunu baldırları üstüne kavuşturma şeklinde oturduğu halde yediler. Bu hadis-i zikirden murat hurma çeşidi bir yemek yenildik ne türlü oturulur ise olur demektir. Malum ola ki hurmada gıdalık olduğuna binaen resul Ekrem hazretleri açlığı det etmek için hurma yediler. resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın nasıl ki eli parmakları, tükürüğü, nefesi, sözü, yani duası, çok mucizatın mebdeyi oluyor. Aynen öyle de. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ile ve duyguları ve cihazatı çok harikalara medardır. 17. Bal resul Ekrem hazretlerinin yedikleri ekmeğin vasfı hakkında varid olan hadis-i şerifin beyanındadır. Birinci hadis Hazret-i Ayşe'den mervidir buyurdu ki, resul Ekrem Hazretlerinin ehl Beyti bir bire ardınca iki gün arpa ekmeğinden doyuncaya kadar yemediler. Ta resul Ekrem Hazretleri daha ahirete irtihal edinceye kadar. İmam-ı Buhari buyurdu ki, Ali Muhammed bir günde iki kere yemek yemediler. Meğer o günkü iki yemeğin biri hurma idi. Şeyh İbni Hacer buyurdu ki, bir günde iki kere Ali Muhammed Yemek yemek lazım gelse, kolay olması için bir sırayı hurmaya tahsis ederlerdi. Zira onların dünya ile iştihale meyilleri yok idi. Yoksa bulunmadığından değil ve ümmete talim için ki, yiyecek ve içecekte zorlanmayıp, ihtiyaç miktarına kanaat edip, zevk ve rahatı ahirette bulolar. Müslim, Hazreti Aişe'den rivayet eder ki, resul Ekrem Hazretleri dünyadan ahirete intikal etti. Mübarek karınları bir günde iki yiyecekten doymadı. Hurmadan doyduğunda arpa ekmeğinden doymadı. Ve arpa ekmeğinden doyduğunda hurmadan doymadı. Yani resul Ekrem hazretleri az yerler idi. Zira az yemek kemaldir. Ve ümmet dahi az yiyip, nefsine galip olup kemale ereler. Ve az yemek sıhhati korumaya sebeptir. Çok yemek nefsin galebesine ve bozuk mideye ve susamaya belki bütün hastalıklara sebeptir. Çünkü ümmeti merhume, suri ve manevi illet ve hastalıklardan kurtulması için resul Ekrem hazretleri az yiyip az içmeyi fiiliyle talim buyurdular. İnsana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ve tıbben bir hınyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe mayeşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi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 ve emir vasıtasıyla helale terk ettiği ciyetle, haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat maneviyi bozmamaya çalışır. İslam hükemasının Eflatunu ve hekimlerin şeyhi ve felsefelerin üstadı dahi meşhur Ebu Ali İbn Sina yalnız tıp noktasında külü ve şrabu ve la tusrifu ayetini şöyle tefsir etmiş demiş. Yeyin için fakat israf etmeyin. A'raf suresi ayet 30. Cemaatut tıbba fi beyteyni cemaa ve husnul kavli fi kasril kelam. Fe kallil in ekelte ve ba'de eklin tecenneb. Ve şifao fi'l enhizam. Ve lesa el enfusu eşeddu halan min idhali't ta'am. Ale't ta'am. Yani ilmi tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzeli Güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye, yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. Şifa azındadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Mühse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam, taam üstüne yemektir. İkinci hadis. Süleyman bin Amir'den Mervi'dir, dedi ki, Hz. Ebi Ümame'den işittim buyurdular ki, resul Ekrem Hazretlerinin ehl Beyti'nden, Arpa ekmeği artıp kalmadı. Yani sofrada ihtiyaçtan fazla arpa ekmeği olmaz idi. Bazılar buyurdular ki arpa ekmeğinden artmaz idi demek Resulullah'ın ehl-i beyti arpa ekmeğinden doymaz idi demekten kinaydır. i̇bn Hacer buyurdu ki ehl-i beyt bulup arpadan ekmek yaptıkları şey yanlarında çok olmaz idi ki ta ki arta. Belki çok kere buldukları şey onları doyurmazdı. Mirikşah buyurdu ki ehl-i sofralarında yiyeceklerden fazla bir zerre ekmek kalmazdı. Malum ola ki yeme ve içme hususunda Allah Zülcelal Hazretleri verdiği nimet her ne ise o nimeti kifayet derecesinde yiyip ve başkalara yedirip sonrayı düşünmemek Allah Zülcelal Hazretlerine kemal-i tevekküle alamettir. Zira Allah bir kuluna ki can verdi kuluna ekmek dahi verir resul Ekrem Hazretleri, sultan-ı mütevekkilin madeni sıt ve yakın oldukları için, ehli i beyt-i kiram dahi o sultan-ı zişana yakınlık sebebiyle, tevekkülün en üst derecesini kazandıklarından, yemek vaktinde sofrada hazır olan her ne ise, yeyip sonrayı düşünmezlerdi. Üçüncü hadis İbni Abbas'tan Mervidir buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri mübarek karınları yiyecekten hali ve aç oldukları halde, Birkaç gece birbiri ardınca bir şey yemeyip evlerinde geceler Resul-i Ekrem Hazretleri ve Ezvacı Tahirat akşam yiyeceği düşüncesinde olmadıkları için bulmazlardı. Fakat bazı kerre su ile yahut bir hurma ile iftar ederlerdi. Hatta ashab-ı kiram Resul-i Ekrem Hazretlerinin bu tavrına uymak için bizler dahi iki gün, üç gün yemek yemeyip siyam-ı visal yani peş peşe iki gün aralıksız oruç tutmak zaruret olmadıkça mekruh sayılmıştır edelim dediler resul Ekrem Hazretleri sav Mevisal'den nehyedip Ashab-ı Kiram'a buyurdular ki Ashabım Rabbim beni yedirir ve içirir sizler bana kıyas olmazsınız zira resul Ekrem Hazretlerinde bir kuvve-i kutsiye var idi ki asla dünya yiyeceği yemese bile olur idi resul Ekrem Hazretlerinin ve Ehl-i Beyt'in ekser vakitte yedikleri ekmek arpa ekmeğiydi Ey din kardeşlerin, o iki cihan güneşinin yiyecek bulamadıkları cihetle savm-ı visale devam eyledikleri hatıra getirilmesin. El-İyazübillah, bu hatıra muci bir küfürdür. Resul-i Ekrem hazretlerinin dünya devlet ve gücüne ulaşmamaları, dünya işlerine itibar etmeyip, her şeyde Allah'a tevekkül etmelerinden idi. Hatta muharebelerde getirilen mallar, ganimetleri bile, tamamen fakirlere tevzi ve taksim ile, fakirliği seçmelerine halel getirmemek için yüksek huzurlarında ertesi güne hiçbir şey bırakmazlardı. Dördüncü hadis, Sel bin Sa'd'den rivayet olundu ki, hazret Sehilden sual olundu, kepekten saf ve temizlenmiş undan ekmeği Resul-i Ekrem Hazretleri yedi mi yahut yemedi mi? Sehil Hazretlerinden soran kimsenin birkaç defa elenip beyaz olmuş undan yapılmış ekmek, ekmekten muradı, Resul Ekrem Hazretleri kepeği hiç ayrılmamış undan ekmek yer idi demek değildir. Hazreti Sel, Resul Ekrem Hazretlerinin ekmeğinden soran kimsenin cevabında buyurdular. Resul Ekrem Hazretleri birkaç defa elenmiş ve beyaz kılınmış undan yapılmış ekmeği görmedi. Bu kelamda mübalağa vardır. Allahu Zülcelal'e kavuştular. Hasıl ha, kelam. Resul Ekrem Hazretleri hayatta oldukça has ekmek ne gördüler. Ne yediler. Bu hadis-i şerifte Resul-i Hazretlerinin yiyeceğe zorlanma ve şanına ihtimamı terkini beyan vardır. Zira bu meskur tekellüfe ve zorluğa ayet, ehli hamakat ve gaflet ve tembellerin halidir. Sehlin, resul Hazretleri kepekten ziyade tak ekmek görmedi demesiyle muradı, peygamberlikten sonra demektir zira resul Hazretleri bir isetten evvel Şam tarafına ticaret amacıyla iki kere gitti idi. Buhayra adındaki rahibin ziyafetinde bulundu idi. Ehli Şam ve Buhayra yanında kepekten fazla paik, halis ekmek gördü idi. Ve bazılar buyurdular ki, resul Hazretleri kepekten ziyade paek halis ekmek, Sehl'in ilminde görmedi demektir. Yine Sehl Hazretinden soruldu denildi ki, ''Ya Sehl!'' Resul Ekrem Hazretlerinin zaman saadetlerinde sizin ekmek için olan unu elemeye eleğiniz var mı idi? Seyl bu sorulan cevabında buyurdu. Bizim hiçbirimizin Resul Ekrem Hazretlerinin zaman saadetlerinde eleği yok idi. Ancak Resul Ekrem Hazretlerinin zaman saadetinden sonra ashab ve ashabın gayri elek edindiler. Bazılar elek bid'atın evvelidir denildi. Yine Sehil'den soruldu ki, arpa unundan ekmek yoğurmak murad eylediğinizde ne işlerdiniz? Zira arpanın kepeği çoktur denildi. Sehil cevabında buyurdu ki, arpa ununu savurur idik. O undan kepek gibi hafif olup uçacak şey uçup bakiyesi kalır idi. Sonra kalan undan yoğurup ekmek eder idik diye sorana Sehel bin Sa'd cevap verdi. Şimdi bu sözden anlaşıldı ki, resul Ekrem Hazretleri ve Ashab-ı Kiram... ...yiyecek hususunda katliyen ihtimam etmezler imiş. Geçmişte beyan olunduğu gibi... ...belki ihtimamları o yiyeceğin temizliğine... ...ve helalden olmasına... ...ve o yiyecekten hasıl olan beden kuvvetini... ...Allah rızasına uygun... ...amele sarf edilmesine imiş. Beşinci hadis... Enes'ten Mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem hazretleri ayaklı sofra... ...sini altı üzerinde yiyecek yemedi... İskemle üzerinde tepsi gibi sefahet ehli başlarını aşağı eğmek zahmetinden kurtulmaları için yiyeceği onun üzerinde yerler. Bidattır, Bid'at-ı hasene. Zira zaman saadette bulunmayıp sonra ihdas olan şeye bid'at denir lakin caizdir. resul Ekrem hazretleri ufak çanakta yemek yemedi. Ekseri o çanaklara tereşi ve salata tabir olunan yiyecekler konur. Zira bu misdıl çanaklarda yemek yenilmesi haris olanların halidir. Resul Ekrem Hazretleri için has ekmek yapılmadı. Zira istemezleridi. Çünkü o tekellüf ehlinin işiydi. Hadisi rivayet eden Yunus buyurdu ki: Ben Katade'den sordum. Resul Ekrem Hazretleri ve ashabı kiram yedikleri vakitte ne üzerinde yerlerde? Katade cevabında: Şu sofralar üzerinde yerlerde buyurdu. Katade şu sofralar diye meşinden değirmi sofralara eliyle işaret eyledi. Yani Resul Ekrem Hazretleri yemek istedikte yere meşinden değirmi bir sofra yayıp o sofranın üzerine yiyeceği koyup yerlerdi. Bizim zamanımızda bu adet bazı seyyah ve yolcularda olur. Hazreti Katade'den rivayet eden Yunus Papuççu Yunus denilmekle meşhurdur. Altıncı hadis. Mesrukh'tan Mervidir buyurdu. Hazreti Aişe'nin ziyaretine vardım idi. Hazreti Aişe hizmetçisine emreyledi. Benim için yiyecek hazırladılar. Hazreti Aişe buyurdu. Her vakit yiyecekten top olmam akabinde ağlamak isterim illa ağlarım buyurdu. Hazreti Mesruk'a yani her ne zaman doyar isem ağlamak murat ederim ağlarım demektir. Mesruk dedi ki ya Ayşe ne için her yiyecekte doyduğunda ağlarsın dedim. Ben düşünür ve hatırlarım o hali ki resul Ekrem Hazretleri o hal üzerine dünyadan ahirete teşrif buyurdu. Vallahi. resul Ekrem Hazretleri bir günde iki kere ekmekten ve etten doymadı. Yani bir gün olmadı ki resul Ekrem Hazretleri o günde iki kere ekmekten ve etten doymuş ola. Onun için her yemek arkasında ağlarım. Ya Mesuf buyurdular. Hazreti Ayşe'nin her vakit yemekten doydukta ağlamasının sebebi Hazreti Ayşe, Ümmül Mü'minin olduklarından Etraftan hediyeler gelmesiyle fakirliği seçme gibi geçmişin yüksek bir mertebesinin geçmesine teessüftür. Hazreti Ayşe bu kelamıyla Resul-i Ekrem Hazretlerinin fakirliği seçip dünyayı terk ettiklerini beyan buyurdular. Özetle, Hazreti Mesud dediler ki, Hazreti Ayşe'nin ziyaretine gitti miydi? Benim için yemek hazırlama emrini verdiler. Ben tok olmam akabinde ağlamak isterim, illa ağlarım buyurdu.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 Bu hadisi rivayet eden Hazreti Mesruk, küçük olduğu halde çalınmıştı. Sonra ebeveyni bulmuşlar idi. Bu sebepten Mesruk yani çalınmış ismiyle tesmih olundu. Nebi Aleyhisselam'ın vefatından önce İslam'a gelip, Ashab-ı Kiram'dan Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali ve İbni Mes'ud ve Hazreti Aişe gibi sadr-ı evvele yani ilk büyük zatlara erişmiş idi. Haricilerle yapılan harpte hazır oldular. 102 senesinde ahirete irtihal buyurdular. Camir usulde böylece beyan olunmuştur. 7. hadis. Hazreti Ayşe'den mervi'dir buyurdu. Resul Ekrem Hazretleri ruhları kabz olunduğu vakte kadar arpa ekmeğinden iki gün birbiri ardınca doymadılar. Mervi'dir ki Resul Ekrem Hazretlerine dünya arz olundu. Fakirliği seçtiler ve buyurdular ki bir gün aç olayım, sabredeyim ve bir gün tok olayım, şükredeyim buyurdu bir resul Ekrem Hazretleri her ne kadar Fethuhat'tan ganimet malı topladı ise de yine fakirlik tavrını terk buyurmayıp o malı fukaraya dağıtıp ertesi güne hiçbir şey terk etmezler idi. Malum ola ki, resul Ekrem Hazretleri'nin fakrı ihtiyar buyurduklarının sırrı hakkıyla mahşer gününde zuhur eder. Şimdi sen dahi istersen fukarayı sabirin zümresine dahil olmaya çalış.